Açık Dergi Evet Açık Radyo ve Açık Dergi programı devam ediyor. Bir kayıt söyleşi dinliyorsunuz. Gün içerisinde yaptığımız bir söyleşi bu. Ee, esasında önümüze biz dergi olarak gelmiş olan ama daha sonrasında çok dergiden çok daha fazlası olduğunu gördüğümüz Mahsus Mahalli Aytekin Yılmaz'la konuşacağız. Derginin genel yayın yönetmeni ve Mahsus mal genel olarak projesine de. Emek veren e, önemli şahsiyet şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Çok teşekkür Ertekin ederim. Bey. Evet dergi uzunca bir süredir çıkıyor. 17. sayı mı demiştik az evvel karıştırıyorlar. 17. Ya. sayı çıkacak. Evet 17. sayı çıkacak. Evet temelde dediğimiz gibi e, hapishane ve edebiyat dergisi olması bağlamında epey ilgimizi çekmişti. Ama çok daha fazlası olduğunu da gözdeyle. Daha sonra gördük epey bir mazisi var. Şimdi nasıl başladı diye sorsam muhtemelen kendi kişisel hikayenize de girmek durumunda kalır mısınız? Yine doğru, de öyle başlayalım. Evet, evet. Biraz Mahsumal'ın başlangıcı doğru. Yaşadıklarımızla ilgili biraz. Ben yaklaşık 10 yıl cezaevinde kaldım 92-2000 yıllar arasında. Orada yaşadığımız sıkıntıların aslında dışarıdan çıktıktan sonra giderilmesine yönelik bir e, proje <gülüyor> olarak özetleyebiliriz. Mahsus malın <gülüyor> Dergi de dernek, yayın evi. Tüm e, Mahsus Mahal'ın e, dergiyle başlayıp dernekle, işte yayın eviyle e, devam eden e, sürecini <gülüyor> şöyle özetlemek mümkün. Hapishanelerde koşulların daha iyi iyileştirilmesi, daha yaşanılır hala e, getirilmesi yönünde yapılmış e, faaliyetler olarak özetleyebiliriz. Hı hı. Yani e, hapishaneler kötü yerlerdir ama e, bunun bilinciyle çalışıyoruz. Ama daha az kötü hale getirebiliriz belki. Bütün evet. çabamız bununla. Kötü'nün iyisi meselesi. Evet. E, daha az kötü hale getirmek için aslında Mansur Malin program başında da söyledik. Biraz daha açmak gerekiyor belki de. İki, iki yönlü bir çalışma tarzı var. Biraz ondan bahsedebilir misiniz bize? Yani içeriden dışarıya sanat ve dışarıdan içeriye sanat diye. Evet bir de iki, tam da var. evet bu iki yön sanat diyoruz. Bir de burada aslında sanatı çok bambaşka bir şekilde tanımladığımızı evet. da fark ediyorum. Aynı evet. şekilde. Doğru. Şöyle ki önce içeriden dışarıya bir köprü ya da dışarıdan içeriye bir tünel kazma girişimi Hı -hı. olarak şey yapıyoruz. Çünkü normalde tüneller hep içeriden köprü dışarıya kaçmak için yapılmıştır. Bizde bir ironiyle e, o geçmişte çok yapıldı. Peki dışarıdan bir tünel kazını da görelim bakalım. Evet. Biraz biz bu yanıyla tamam. ilgileniz. Dikkatimizi çekti. Eksik olan yani bu. Biraz da. E, buradan belki şunu da söylemek lazım. E, dernek olarak hapishanelerin hapishane sorunu içerinin sorunu değildir bizce. Dışarının bir Sonucu aynı Aha. zamanda sorunu da Hı -hı. olmalıdır. Eğer bir şeyler yapılacaksa buradan yani dışarıdan bir takım mücadelelerle oraları yaşanır hale getirebiliriz. Evet. İçeriden dışarıya köprü derken içeride sesi kısıtılmış Mapuslar dar mekanlardır. Hı -hı. İşte sansür çifte sansür düşünüldüğünde dışarıya en az sesini duyurabilecek gruptur. Mapus grubu. Masumal dergisi ee, bu sesi kısılmışların, hapusların dışarıdaki sesi bir platform olarak da bakabiliriz. Normalde şiir öykü yazan bir edebiyat dergisi gibi görünüyor ama <gülüyor> e, oradaki her yaşanan sorun derginin ilgi alanına girmektedir. <gülüyor> Dolayısıyla ihtiyaçlara göre işte bakarsınız ki ortak kullanım alanlarına ilişki bir sayı yaptık. Bir sorun çünkü. <gülüyor> i̇şte oradaki psikologların durumuyla ilgili bir yazdığı rapor ya da oradaki mapusların sağlığıyla ilgili e, bir e, sorun varsa onlarla ilgili yazılarda yayınlanabildi. İşte şurada bu sayı Haydi çocuklar hapishaneye diye bir e, sayı. E, bu geçtiğimiz yılda çocuk taş atan, taş atan çocuk olarak evet. bilinen basında ciddi bir sorun oldu bir yere. İşte orada hemen e, çocukların e, her anlamda durumlarını açıklayan bir sayı yaptık. Dolayısıyla mahsus mal delgisi dediğimizde sadece edebiyatla, evet. şiir öyküyle ilgilenen değil, oradaki bütün sorunlara duyarlı, ilgilenen bir girişim olarak özetleyebiliriz. Çünkü mahsus mal dergisiyle başlayan süreç derneğe dönüştü. Bu evet. da bir ihtiyacın sonucu oldu. Baktık ki bunun bir dergiyle giderilebilecek yani dergi bir yere kadar şey bir şey olabilir, ihtiyacı evet. yapılabilir işte yazıları yayınlayabiliyorsunuz. Ama dernek orada projeler de yapabilir. Orada ve dışarıda. Yani hı hı. kişi olarak böyle çok kurumlarla işim olmaz benim. Ama korkulacak bir şey yok. Neticede bir sivil toplum örgütüdür mahsus. Bunu diyebilirim. Evet, sesini du duyuruyorsunuz bir şekilde dergiyle zaten ama bunun haricinde şimdi sesini duyurmak kadar bitmiyor. Oradan aslında bir gerçeklik önümüze çıkıyor. Mahkumların sesinden duyduğumuz bambaşka bir hayat bizim. Bizden saklanan bir hayat. Bu hayattan nasıl daha iyi olabilir de projelendiriliyor sizin e, derneğiniz kadar. Sonuçta epey bütüncül bir proje olduğunu evet. söylemekte de hiçbir sakınca yok zannedersem. Evet. İşte eee Dışarıdan içeriye köprü aşamasında sanat hatırlarını önemsemek lazım. Yani işte bir dönem İstanbul Hakkari Sanat Köprüsü diye bir proje vardı geçmiş yıllarda. Yani İstanbul merkez olarak düşündüğünde Türkiye'nin en ucurasına sanatı götürebilirsiniz. Biz bu projeye başlarken şöyle bir soruyla başladık. Hakkari'ye sanatı götürmek kolay. Hapishaneye götürün de görelim bakalım hadi bir deneyelim. Böyle çünkü cız bir meseleydi o zamanlar. Hapisanenin kapıları böyle bakın bakım geçmişte çok kapalıydı. Evet. Son <gülüyor> yıllarda bir hani sivil toplumun azıcık da olsa bir duyarlılığıyla bir bastırmasıyla işte girip çıkabiliyorsunuz. Biz bu projeye bu çalışmalara başlarken eski hapısı olmama rağmen 15 cezevi <gülüyor> gezebildik. 90'larda imkansız bir şeyden bahsediyoruz. İmkansız, imkansız kesinlikle ve orada bir sorun bir engelle karşılaşmadık tabii ki gittiğinizi sergilediğinizi her, her şeyi görebiliyor musunuz hayır ama evet. yani oraya girmekte bir şey sanat çalışmalarında şunu gözlemledik bir hapishaneye sanatın girmesi demek oradaki koşulları Direktmen etkilemesi demek hı hı. nasıl bir etkileme bu işte gardiyan ya da bugün kendi bile infaz koruma memurları deniliyor. Onlardaki, onlarla mapuslar arasındaki gerilimin azalması, giderilmesine yarıyor. Bu çok önemli. Yani şöyle özetliyoruz bunu: hapishane kapalı kapılar olarak düşünüldüğünde sanat oraya yönelik sanat çalışmaları bu kapalı kapıları gevşetiyor. Evet. Hapishane gibi bir yerde kapıların gevşetilmesi çok önemsemek lazım. Çünkü kendi şehimden biliyorum, geçmişimden. Hapishane kapısından girdiğiniz zaman varacağınız koğuşa kadar sekiz kapıdan geçersiniz. Yani tedbirli, güvenlikli bir hapishane kapıları çok olan hapishanedir. Evet. Kapı kapı üzerine kapalıdır. İşte bunların açılması, kimisinin açık tutulması anlatılamaz bir e, olumlu yana sonuçları doğurur. Hı hı. Sanat çalışmaları buna çok yaradı. İşte düşünebiliyor musunuz? Ben benim dönemimde hayal edemiyorum 90'larda. İşte diyelim bir sevdiğiniz bir yazarın romanını okumuşsunuz... ...ya da öyküsünü okumuşsunuz... ...sonra o yazar sizinle söyleşi yapmaya geliyor cezaevine. Bu çok değerli. Bunu evet. kıymetli bilmek lazım. Evet. Moral boyutu çok önemli. Hı hı. Aytekin Bey bu atölye çalışmaları şu anda devam ediyor mu... ...yoksa bir süre devam ediyor mu? Şöyle dönem diyeyim. dönem. Hı. Yani diyelim ki 2006'da, 2007'de daha yoğundu. Şimdi... Yok o değişik çalışmalar var. Hı hı. Yani ihtiyaca göre imkanlarla e, ilgili yapılabilecek projeler bunlar. Hı hı. Evet değişik çalışmalar demişken, Mahsus malin diğer projeleri of, nelerdir seni hani dışarıdan evet. içeriye katkı kısmına giriyoruz zaten. Evet, şimdi buradan bahsese. İşte dışarı hapsan olgu söyle bir oluyor ki yani bir mappusu oradan çıktıktan sonra mappustu bitmez onun başka. Belki de hapishane denilen şeyin bu kadar mükemmel yaratılmış olması bu anlatacağım şeyle ilgili. Yani işte özgürlük eğer bir daraltılmış bir kapalı mekandan çıkmak dışarı çıkmaksa bir özgürlük. Eyvallah. Ama sabıkalı bir mapusun özgürlüğü çıkmakla bitmez. Bu defa başka engeller, başka hapisliğinizi devam ettireceğim başka süreçler var. İşte kamu hizmetlerinden ben ...toplumda bir dışlanmışlık... ...bunlar... ...çok bir insan... ...yani mahpusun sonraki yaşamında... ...çok olumsuz etkileyen bir şey... ...ben kendi yaşadıklarımdan biliyorum... ...başka mahpusların... ...yaşadıklarından biliyorum... ...dolayısıyla... ...bu hiç görünmedi bu yani... ...yani toplum ya da insanlar şöyle sanır... ...işte bir mahpus... ...oradan çıktıktan sonra özgürlüğüne kavuşuyor ya... ...işte ne güzel tamam bitti... Başka dünyada, başka ülkelerde bilmiyoruz ama bizim ülkemizde bilmediğini şu an bir proje yapıyoruz, oradan anlıyoruz. Dergilerimizden bir sayının adı da odur. Çıkarın beni bu dışarıdan. Yani şöyle söylenir normalde, dışarı çıkmak istiyorum. Yani hapisten ama 2000'li yıllarda yoğun bir dışarıya 90'ları yaşayıp da Fethi süreçlerini yaşayıp Dışarıya çıkan, yani özellikle 10 yıl yatanlarda, 10 yıl ve üzerinde çıkanlar e, dışarı çıktıklarında e, birçoğu geriye dönecek imkanı olsa yani. E, nasıl bir dışarı arzuluyordular da, ne umuyordular da, ne buldular. Biraz bunlarla ilgili çalışıyoruz. E, bana göre 10 yıl mahpus yatmış bir dışarıda kimsesi yoktur. Böyle bir şey, bir ...uzun süreli mahpusluğun böyle bir sonucu vardı. 10 yıl yatmış... mapusun kimsesi yoksa... yer dışarıda... ...devlette zaten bir yeri yoktur onun... ...sabık olduğundan dolayı. Hı hı. E, toplumda ön yargılar çok fazla... ...işte adlıysanız... ...başka türlü, siyasi davalardansa... ...başka türlü. Hı hı. Dolayısıyla... E, ...böylesi bir dışarıda yaşamak istemeyen... ...bir eski mahpus... E, ...topluluğuyla birlikte yaşıyoruz. Hı hı. Bu yılın sonuna doğru sonlandıracak, şuracaz yayın da çıkacak. Hı hı. Yani belki de Türkiye diyeceğiz gözümüzde aydın. Nur topu gibi bir sorun, Nur topu gibi bir sorunuz daha oldu. Evet. Buyurun buradan şey yapın diye verilerle bunu ortaya çıkarın. Bu rapor yayınlanacak rapor mı sorusu? Rapor yayınlanacak iki kitap içimden. İki kitap. Bir çıkarım beni bu dışarıdan mapuslarım, 16 eski mapusla, 10 yıl 20 ile 60 mapusla yapılan söyleşi. Hı hı. Bir de ayrıca sahada veri çalışması. Beş büyük ilde eski mapusların durumuna anlatan birçok açıdan al. Toplumun bir hazırlığı var mı? Bir de tam böylesi bir süreçte belki daha anlamlı bunu konuşmak. Düşünebiliyor musunuz? Hani bazen derler ya siyaseten işte dağda ne duruyorsunuz? Gelin Duzova'da siyaset yapın yani savaşma şu. Eyvallah yani hakikaten onun entegre olması lazım. Yani silahların susması gerekiyor. ...ama bunun için koşulların yaratılması gerekiyor. Yaratılmadığını... ...en iyi bize anlatan eski mapuslar örneği. Eski Hı. mapusları... ...devlet istemiyor. Herhangi bir kurumuna tedbirlerini Hı. almış... ...seni yaklaştırmıyor. Dolayısıyla... yani ...bu gibi bunu söyleyenlere şunu hatırlatmak lazım. Elindekini... ...birlikte yaşadığını nasıl entegre... ...nasıl istihdam ettin ki... ...başkalarını da çağırıyorsun. Belki bu projeyle bunu hatırlatacağız biz. Evet Aytekin Bey'e isterseniz bir parça arası verelim. 15. dakikadayız. Sonra devam edeceğiz. Okay. Görüşürüz. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train are coming. It's rolling around a bend. And I ain't seen the sunshine since. I don't know when. I'm stuck in fulsome prison.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 I hear that whistle blowing. I hang my head and cry.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 And if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Pilsen Prison. That's where I want to stay, and I'd let that lonesome whistle All my blues away. Evet Aytekin Yılmaz stüdyomuzda Mahsus Mahal Projesi'ni konuşuyoruz. Ee, evet kitaplaştırılacak iki Mahsus Mahalli Projesi'nden bahsetmiştik. Bunun haricinde çeşitli yayınlarına da rastlamak mümkün. Mahsus Mahalli bir yayın evi olarak da e, görüyoruz. Hı -hı. Aynı zamanda bununla beraber zamanında Metis'ten yayınlanmış antolojileri e, hatırlamaktayım. Seçkileri. Seçkiler evet. vardı Doğru. evet. Hı -hı. Bir de ödül töreni. Ödül vardı, ödül evet, belli. Evet, Evet, tören'e karşıyız biz. Devlet <gülüyor> merasımının her türüne <gülüyor> evet, karşıyız. Bunu işte, çalıştıran her şeye. Geri kalan sürede de bunları konuşalım işte. Konuşalım. De. Şimdi e, dergiyle başladık dediğim gibi. ihtiyaçlar ortaya çıktıkça onlara cevap olmaya çalıştık. İşte dergiden sonra bir baktık ki elimizde çok ciddi arşiv oluştu. Yani Hı -hı. şiirler geliyor, öyküler geliyor ama hangi birini yayınlayacaksınız? Dergi e, şey kaldı, yetersiz kaldı. O zaman işte dedik ne yapalım bu şiirlerden, ökülerden seçkiler yapabiliriz. Hı hı. Seçki aşamasına geçtik. İşte editörler Mügey Pikçi, Sezai Sarıoğlu, Behçet Çelik gönüllü editörlüklerinde seçtik onlardan 2005'te Metis'ten Şiirler ve öyküler diye iki kitap daha sonra Kanat Devnevi'nden beş toplam kitap yine şiirler. Bunlar değerleme. İşte Türkiye'nin hemen hemen Tüm hapishanesinden şiirler, öyküler geldi. Bunlar arasından seçildi. Hı hı. E, i̇stedik ki bununla da e, yazar adaylarının bir tanıtımını, bir e, okuyucusuna ulaştırmak. E, sonra bu seçkilere içerisinde e, bir öykü, bir şiirle başlayanlar aradan 2-3 yıl geçmedi. Dosyalar biçiminde e, kitap yazmaya başladılar. Evet, teşvik, bunu, yani. teşvik yani evet, onlardan kesinlikle. moral buldular şey oldu, çok Şöyle yani e, Moralı çok önemsemek lazım yani Bir de gibi yerde Eğer e, şu güveni verdi bu kitap ve yayınlar e, Bir şiirim yayınlanıyorsa Ben şiir Çok şiirler de yazabilirim Öyküler yazabilirim Dosyalını da getirebilirim hı. Hı hı. E, Biz de onlara ilgililerine göre kitaplar gönderdik Baya çok sayıda kitaplar gönderdik ee, okumalar sonucunda çalışmalar sonucunda e, tabi aralarında pes edenler de oldu benden şair yazar olmaz diye Onunca, evet. e, ama e, ısrar edenler ve sonra yarışmaya katılanlar çünkü yayınlardan sonra baktık yine yoğun bir yaz yakışı o zaman dedik ki bunlardan biz kitaplar basabiliriz ama e, yine bu dosyalar arasından bir seçim yapılması gerekiyor onun için ödül koyduk her yıl masumalı ödülleri diye cezaevinden şiir öykü yazanlar dosyalarını gönderiyorlar. Yine gönüllü editörler tarafından inceleniyor, seçiliyor. Ödül olarak da o yıl seçilen birinci şiir, birinci öyküyü kitap olarak basıyoruz. Burada bir şey söylemem iyi olur. Normalde hem ben kişi olarak hem de aslında dernek olarak da yazarlık uğraşının desteklerle yapılacak bir uğraş olduğuna inanmıyoruz. Yani hatta biri karşıma çıkar derse ki ben yazar olmak istiyorum derse boş verderim yani. Yani onu, ona köstek olmaya çalışırım çünkü ha, yazar sorayım. olacak. Ona yazar olacak birisi varsa bu kösteklere rağmen olacaktır. Onda eğer o şey varsa buna bildiğimizden dolayı ilk sayımızın adı her şeye rağmen yazmaktır. Çünkü her şeye rağmen yazmak şunun için yazmaktır. E, mapuslar çifte baskılara maruz kalmaktadır. Yani diyelim dışarıda bir sansür varsa orada birden fazla vardır. Bütün bunlara rağmen eğer yazıyorsa o yazı dışarıya ulaşıp bir kitap oluyorsa e, bu, bu bir şeydir. Yani bu hani öyle sıradan evet. olacak bir şey değil. Bunun için her şeye rağmen yazmak onun için o dışarıdakine öyle demek lazım. Boşver yani köstekler köstekler insan yazarı yapar. Yani. Dışarıdakine köstekten, içeridekine destekten yanaydı. İçeridekine destekten yanayız. Şunun için yanayız. Kapattılmış bir insandır. o oradaki mapusun Kitapçıya gitme şansı yoktur. Evet. Onlara kitap gönderilmesi gerekir. Dergi gönderilmesi gerekiyor. Bu yetmez. Onların gönderdiği yazılarla ilgilenilmesi gerekmektedir. Hı hı. Titizlikle. Çünkü bir mapus orada şeyi anlayamaz. Boyunun çitasını anlayamaz. Bu anlamıyla da mahsusma mapusların neyi olur diye sorarsanız boy aynasıdır. Hı hı. Her mapus e, boyunu e, yayınlarda görebiliyor zaman içerisinde. Evet. Artık Bey bir şey sormak istiyorum. Mapuslarla iletişime geçmekte, hapishanelere girmekte, iletişimimde bir, herhangi bir sorun yaşıyor musunuz? Kitap ve dergi dediğiniz için aklıma geldi sadece. Evet. Eskiden yaşanıyordu, şimdi doğruya doğru e, eskisi gibi yaşanmıyor. Yani bir dışarıda yasaklanmamış bir kitabı e, postaya verdiğinizde ulaşıyor. Hı hı. Çok yani çok özel bir şeyler yoksa ulaşıyor. Oradan da e, yazılmış bir yazı, hani çok çok ciz şeyler yoksa e, ulaşıyor. Hı hı. Evet. Bir e, eskisi gibi bir sansürden bahsedemeyiz. Evet, ben de hep çekiniyorum aslında şimdi yani sorasım geliyor. Bunu işte, sordu hani ilişme... sorduğumuz için. Bunun için Nasus Mal Derneği'nin şöyle de bir şey var. Evet. Sitesinde mektup bekleyenler sayfamız vardır. Buradan birbiri de yapmış olan mektup bekleyenler sayfası. Orada sanırım 300 civarında mapusun adresi yazılı. Yani orada biri, yani eğer biriyle yazışmak istiyorsanız bir mapusla arkadaş olayım hayatım değişsin diyorsanız mektuplarınızı gönderebilirsiniz. Diyor. Evet, Birçok insan mektup oradan ulaşıp adresten şansını seçiyor bir tane diyor. şu bir mektup atıyorum. At bir mektup. Hayatındaysın. Evet. <gülüyor> Sitenin adresi neydi bu? mahsusmahal.com evet. mahsusmahal.org Mahsus. Mahsusmahal, e, ikisi ikisinden dolaşabiliyor. Peki Son soru. Belki en başında sormak gereken soru. Bizim aklımızı başka bir şey hatırlattı. Ruhi suyu hatırlattı esasında. Evet. Mahsus Mahal derler. Evet dergemizin adı e, öyle e, bir anlamı da var tabi mahsus mal türküsünün 1951 tevkukatı olacak komünist tevkukatında Ruhusu daha sonra eşi olacak Sıdık Asu, işte hatta Ahmet Arif Enver Gökçe baya bir komünist şair yazar Sansaryen hanımında işkenceye maruz kalıyorlar falan. işte günlerce işkenceden sonra Ruhusu e, hakim karşısına çıkar der ki işte bir hatta bayağı kızgın içinde utanmıyor musunuz bizi tabutluklara koydunuz diye günlerdir orada işkence altındayız. Hakim döner der ki oraya tabutluk demezler. Mahsus mahal derler der. da varır hücresine mahsus mahal derler kaldığımız zindan da kalırım kalırım. Dostlar yandadır yanından kastı. Diğer hücrelerde bu ismi saydığımız dostları vardır. Bunu o zamanki sevgilisi Sıdık'a suya adar. Hı hı. Burası, bu hikayeyi bildiğimizden yani biz de böylesi bir mahpuslara ilişkin bir şey e, yapmaya e, isterken bu ismin iyi oturacağını düşündük ve bu ismi böyle koyduk. Evet. Mahsus mal. Evet. Hı hı. Bir de bir yandan yeni bir mecra olarak da gerçekten mahsus bir mahal olduğunu söylemekte <gülüyor> söylemek de iyi anlamda sakınca yoksa sanırım. Evet. Sohbetimizin sonuna geldik. Parmak evet. eklenecek bir şey son olarak. Teşekkür ederim bizi konuk ettiğiniz için. İşte sitelerimizin şeyini verdik. Hapsanlara dair mektup, şiir, öykülerle ilgilenmek isteyenler hı hı. oradan ulaşabilirler. Evet, dergilere ulaşmak için de kitap evlerine baskı yapmalarını tavsiye evet. ediyoruz. Evet, en azından bu evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Mahsus mahal derler Kaldım zindanda Kalırım kalırım Dostlar yandadır İkelleri kızıl kandadır Kanda ama Ölürüm ölürüm kardeş Aklım sendedir ömsem sende dürt Artık kolay değil derdin Dereğinde, kumhanırmağında, kara burunda Aman bulurum bulurum kardeş öfkem kındadır, öfkem kındadır Solum solta ara fın mı benim böyle azum ak güvercinim ama bilirim bilirim kardeş gelen günde dedik Gel,